Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ok. Uğursuzluk inancı. Uğursuzluk inancının anlamı. Bu, kuşları... Bugün tıyara diyoruz biz buna daha çok. Kitaplarda tıyara geçer. Tıyara, tayre, uğursuzluk. Eh. Bu kuşları bir takım isimleri, lafızları, bölgeleri, kişileri uğursuz saymak demektir. Bunun da esası kuş, ceylan ve buna benzer hayvanların sağ ve sola gitmelerinden uğursuzluğa dair anlamlarını çıkarmaya dayanır. Araplar kuşları ya da bir takım hayvanları bereketli kabul eder ve onları uçururlardı. Eğer... Sizin dilde kuşa ne diyorlar abi? tayır Tayyar bak tıyara oradan geliyor. tayır evet. uçurmak ya atıyorsun kuşu ya sağa gider ya sola gider ya düz gider ona göre mana verirler. Adam sefere gidecek sağa giderse uğurlu sola giderse uğursuz bazen tam tersi. Vesaire bu şekilde. Yazı tura gibi bir şey yani. <gülüyor> yazı tura gibi bir şey. Eğer bu kuşlar sağa uçarlarsa ona sani uğurlu derlerdi. Eğer sola doğru uçarsa buna da bari uğursuz derlerdi. Doğru gidene de nat natı adını verirlerdi. Mesela bizim köyde hala var bu adet ama kuş olarak değil yani. Ee, Yavuz abin dediği gibi şey yazı tura olayı. Hakikaten bunu uyguluyorlar yani. Sefere gidecek. Eğer çıkmazsa gitmiyor. Gerçekten de gitmiyor adım yani. Bizim köyde bir kısmı yapıyor yani. Benim yani benim biz akrabalarımdan bile var yani. Atıyor. Bir şeyler okuyor kendince böyle bir dua ezberlemişler. Atıyor. Yazı çıkarsa gidecek. Kendi belirliyor amca. Ya. Yazı giderse çıkarsa gideceğim. Tura giderse veya kibrit kutusu atıyorlar vesaire. Ona göre sefere çıkıp veya çıkmıyorlar. Ve e, Türkiye'de de mesela genelde 13 rakamı uğursuz sayarlar, değil mi? Bunun gibi bunların hepsi buna dahildir yani. Evet. Hüküm neyi bu da biraz açık gelecek. Evet. Şayet arkadan gelirse buna kayit derlerdi. Bundan dolayı onların bazıları sola doğru bunlar bundan dolayı onların bazıları sola doğru uçanları uğursuz, sağa doğru uçanları bereketli, uğurlu kabul ederler. Bazıları da aksini böyle değerlendiriyorlardı. İslam İslam gelince bu tür yanlışları iptal etti ve yasakladı. Onları bu hallerin faydalı şeyleri sağlayıp zararları zararları önlemekte hiçbir etkisinin olmadığını açıkladı. Böylelikle bu gibi inanışlardaki ortak noktanın kişi şöyle ya da böyle inansın, kuşları, hayvanları, renkleri, kişileri, ayları, günleri ve benzeri şeyleri istenen bir şeyi yapmaktan alıkoyacak ya da onu yapmaya itecek şekilde uğursuz ya da uğurlu kabul etmek olduğu anlaşılmaktadır. Ya bu her şey. ya Bir adam gelir, işte bu adam uğursuz adam. Bunların hepsi dahildir buna yani. <gülüyor> Uğursuzluğa <gülüyor> inanmanın hükmü. Peki nedir bunun hükmü? Bunun hükmü nedir? Yani adam dinden mi çıkarır, haram mı, küçük şirk mi vesaire. Aslında geçen hafta bir ipucu vermiştik mesela. Tevessül vesile. Bazen büyük şirk olur bazen küçük şirk. Bu onunla biraz bağlantılıdır. Ne zaman büyük şirk olur, ne zaman küçük şirk olur? Fiyaret denilen ursuzluğa inanmak şeran haramdır. Fiiller yahut sözler ile olması halinde ya da fiillerle sözler ve gerçekleşmesini ümit ettiği faydalı yahut zararlı şeyler arasında yakın bir ilişki olduğuna inandığı takdirde tevhidin kemağine aykırı düşen bir küçük şirktir. Evet. Yani diyorsun ki bu Hani zararı faydayı veren Allah ama bu işte uğursuz olduğu için arada tesiri var. Bunun zarar veya faydada bir tesiri var. Bu şekilde inandığın zaman küçük şirk. Ama bizzat adamın kendisi uğursuz ve bunu bizzat adamın uğursuzluğu zarar veya fayda veren şeklinde baktığın zaman olaya, ha, engelleyen, engellemeyen olarak baktığın zaman bu büyük şirktir. Evet. Bu şeylerin bizzat fail etkin olduklarına ya da zararın var olmadığında... Bizzat etkin olduklarına bak. Evet. Ya da zararın var olmasında etkin bir sebep olduklarına inanırsa bu tevhidi bozarak ortadan kaldıran büyük şirktir. Türkiye'de daha çok bakıldığında küçük şirk aslında. Yani böyle pek insan ben zannetmiyorum. Yani atıyorum mesela Baykuş gördü diyor ki bu uğursuz hani bizzat Baykuş'un e, tesir olduğuna inansın vesaire böyle değil yani. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Tiyare uğursuzluk inancı bir şirktir. Tiyare bir şirktir, tiyare bir şirktir.'' Üç kere tekrar Allah Resulü. Şirktir, şirktir, şirktir. Bu hadis delil buna. ''Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur ama Allah onu tevekkül ile giderir.'' Ha, o zaman peki bak ne diyor? Sübhanallah bunu sahabeye söylüyor zaten Allah Resulü. ''Aklına gelmeyen yoktur.'' diyor kimsenin. Mutlaka insanın kalbine bir şey olur yani. Yani düşün Hı. bir adam geldi dükkana o, o gün işlerin kötü. Bu normal karşılarsın yani. Aynı gün, ikinci gün bir daha adam geldi yine kötü. Üçüncü gün bir daha geldi yine kötü. Adam gitti işler düzeldi. Şeytan sokar senin kalbini mutlaka. Ya bu adamdandı falan. Ama işte Allah, ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Tevekkül bunu ne yapar? Giderir. O yüzden e, e, yani tevekkül ilaç yani. Her şeyin ilacı. Evet. Tiyare söz ve filerde söz konusudur. Evet. Allah'a tevekkül tiyareyi ortadan kaldırır. Evet. Şüphesiz allah Teala'ya tevekkül etmek uğursuzluk düşüncesine karşı denilişinin en büyük sebebidir. i̇bn Mesud radiyallahu anh tevekkülün uğursuzluk anlayışını ortadan kaldırmaktaki etkisini açıklarken şunları söylemektedir. Tiyare uğursuzluk bir şirktir. Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur. Fakat Allah onu tevekkülle giderir. Yani aramızda içinde bu duyguyu gelip geçirmeyen kimse pek yoktur. Fakat Allah bunu Allah'a güvenip dayanmak, işi O'na havale etmek ve uğursuzluk gereğince uygulama yapmamakla giderir. Müslim'in sahihinde Muaviye el-Hakem es-Sülemi evet. radıyallahu an yoluyla gelen hadiste şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ey Allah'ın Resulü aramızda bazı şeyleri uğursuz kabul eden insanlar vardır. Allah Resulü bu sizden herhangi bir kimsenin içinde hissettiği bir şeydir. Bu duygu onu yapmak istediği şeyden alıkoymasın sakın diye buyurdu. Bakın ne diyor Allah Resulü O sonu Aleyhisselam. O sonu bir daha tekrarlasana. Hadisi veya baştan oku. Hadisi. Hadiste şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ey Allah'ın Resulü. Aramızda bazı şeyleri uğursuz kabul eden insanlar vardır. Allah Resulü. Bu, siz, bu sizden herhangi bir kimsenin içinde hissettiği bir şeydi. Bu duygu onu yapmak istediği şeyden alıkoymasın sakın Bak, diye buyurdu. Bak bu duygu. Buyurdu. Onu alı koymasın. işte aslında tevekkül işte bu. Yani sen tevekkül et Allah, a. bu seni alı koymasın. Aslında bu neyle alakalı? Mesela sen hacca gideceksin veya umreye gideceksin. Ama kalbine bir şey bir şey gördün ve o gördüğün şey senin kalbine bir uğursuzluk inancı soktu mesela. Ya işte sen gitme, bu uğursuz, de işte senin sefere çıkman sana zarar verir. E ne bu işte senin hacca umreye gitmeni engeller. Ama sen Allah'a tevekkül edeceksin. Neden? E benim gittiğim hayır. Yani vakitte bir zarar yok, zamanda bir zarar yok. Değil mi? Maddiyattan bir zararım yok şu an. Mesela Allah'a tevekkül edip çıkıp gideceksin. İşte teslim olduğun zaman ona seni engellediği zaman işte o zaman şirket düşersin. Ama büyük şirk mi küçük şirk mi? Demin tavsille. Ortada zaten. Evet. Tiyare ile uğursuzluk var da düşüncesiyle hareket etmenin kefareti. Evet. Kefareti ne bunun? Ya diyelim seni yoldan alıkoydu. Bunun bir kefareti var. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tiyareye uğursuzluk var da düşüncesiyle hareket etmeyi Kefaret olan şeyi de açıklayarak şöyle buyurmuştur. Evet ok ok. ok. Her kimi tiyare uçsuluk düşüncesi ihtiyacını görmekten geri çevirecek olursa şirk koşmuş olur. Her kimi tiyare ihtiyacını görmekten geri çevirecek olursa şirk koşmuş yani olur. Yani uçsuluk inanca kimi yapacağı şeyden engellerse şirk koşmuş olur. Evet. Asap bunun kefareti nedir diye sorunca Allah Resulü senin hayrından başka hayır yoktur. Senin dileyip takdir ettiklerin dışında uğursuzluktan ileri gelen bir şey yoktur. Senden başka hiçbir ilah da yoktur demesi değil. Ya aslında şöyle yoktur. diyecek. Diyor ki işte Allahumme, Allahumme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Kefareti budur. Dua yani. Böyle bir kefaret var. Bunu demesi lazım inşallah. Evet. O da Türkçesini okudu kardeş. Evet. Tiyarenin uğursuzluk hissesine göre hareket etmenin haram kılınışının sebepleri. uğursuzluk hissine göre. Evet. Uğurusuzluk hissine kapılmak çeşitli sebeplerden dolayı haram kılınmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır. 1- Uğurusuzluk hissine kapılmakla zarar vermek, o işe güç yetirmek Allah'tan başkasına nispet edilmiş olur. 2- Allah'tan başkasına zarar verebileceğine dair itikadi da ihtiva eder. 3- Bu inanç sebebiyle kalp Allah'tan başkasına bağlanır. 4- Bu inanç sebebiyle kulun kalbinde korku. Boşa gitmeyen şeylerden yana kendisini emin hissetmemek duygusu doğar. Evet. Bu durum ise insanın yapısında çalkantıya ve ruhi huzursuzluğa sebep teşkil eder. Hal halbuki Allah Azze ve Celle ne, ne buyuruyor? Onlardan değil benden korkun eğer müminisiniz. 5. <gülüyor> Uğurusluluk inancı büyük şirke aracılık edecek türden asılsız şekilde bir takım varlıklarda bazı güçlerin ve etkileyici imkanların bulunduğunun vehmedilmesi yolu ile Burak filenin yangınlaşmasına bir sebeptir. Evet. Gaybı bilmek iddiası. Evet. Gayptan maksat. Evet. Gayb, insan idrakinin dışında bulunan geleceğe, geçmişe ve göremediği hususlara dair şeylere denir. Bir hakiki gayb var bir de nisbi gayb var. Bu nisbi gayb kimilerine gayb olabilir, kimilerine olmayabilir. Bu ayrı bir mevzu. Mesela diyelim ki bu duvarın arkasında ne var şu an? Bu bana gaybtir. Ama duvarın arkasında olan insan için gayb değildir bu. Mesela Allah Azze ve Celle geçmiş kavimlerden haber veriyor. Sonra diyor ki işte o sana gaybden verdiğimiz haberlerdir. Bak geçmişe de gayip dedi. Demek ki illa gelecek gayb diye bir şey yok. Neden? Çünkü aslında gayb ne demek? Gayb kelimesi aslında yokluk demek. Bu yokluk ya gelecekteki yokluk ya geçmişteki yokluk. Ormana mesela gabe demişler Araplar. Ormana gabe, gayb kelimesi oradan tırıyor. Neden? Çünkü kişi ormana girdiği zaman kendisi ormanda ne oluyor? Gizleniyor. Yani ağaçların, çalılıkların arkasından. O yüzden gayb gizlilik demek aslında. Bu gizlilik ya hakikidir, bunu kimse bilmez. Bir tek Allah bilir, bir de Allah'ın bildirdiği elçileri bilir. Bunlar melekler, resuller. Ya da bu nisbi gayiptir. Kimilerine malumdur, kimilerine malum değildir. Mesela Ömer ibn-i Hattab'ın minberde birilerini görmesi gibi. Bu nisbi gayiptir. Bu kayıptan haber verme değildir. Çünkü tasavvuşcular burada şunu ayıramıyor ve bu, bu noktada deralete düşüyorlar. Hakiki kayıb ile nisbi gaybi ayıramıyorlar bunlar. Halbuki geç, şimdi geçmiştekine de gayıt diyor mu Allah Azze ve Celle. Bir, diyor. Peki geçmişte o haberleri yaşayan insanlar gaybı mı gaybtan mı haber veriyorlar? Yok. Kendileri yaşamışlar. Demek ki gaybtan biz sadece şey anlamayacağız. Yani e, hani Hı -hı. bu gelecek anlamayacağız. Gayb geniş bir mana. Sana bazen Allah Azze ve Celle diler. Sana bir şey gösterir. O gelecekten hakiki gayb değildir o. Mesela Ömer i̇bn Hattab'ın minberde he, arkasına, he, dağın arkasına dağın arkasına git dediği gibi mesela. Bu... He, o, o gelecekle alakası yok. Nisbi olaydır o. Nasıl bu duvarın arkasındakinden Mesela telefonla konuşuyorum. Birisi telefon açtı bana. <gülüyor> Mesela hanım evden telefon açtı. Şimdi hanım o odada ne olduğunu biliyor. Neden? E çünkü o yaşayan o. Ama bana gayb. E şimdi hanım onu biliyor diye ya insanların bir kısmı gaybi bilir, bir kısmı gaybi bilmez. Böyle mi? Yok. onu yaşadığı için. Ömer'in ibn Hattab da onu yaşadığı için, gördüğü için. Kerameti. Anlatabiliyor muyum? Bu gayb ile alakası yok. Ondan sonra bunu delil getiriyorlar insanlar. Bunu delil getiriyorlar. Diyorlar ki bak o zaman işte e, evliyalar da gaybi bilir. Bu adama göre o zaman geçmişteki kafirler de gaybı bilir olması lazımdı. Neden? Çünkü geçmişteki insanların haberine de Allah? Gayb dedi. E şimdi onlar onu yaşadı. Şimdi onlar gayb'tan haber mi verdi? Firavun gayb'tan haber mi verdi? Yani kendi yaşadığı dönemi mesela. Yok böyle bir şey. O yüzden e, hakiki gayb ile nisbi gaybı ayırt etmek lazım. Tabi burada kısa anlattık. Bu daha biraz geniş. İnşallah yeri geldiğinde onu da anlatırız. Evet. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. De ki göklerde ve yerde olanlardan Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Bak bu açık bir kere. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Demek ki bu umum. Ancak istisna var. O Bak. halde gaybı Allah subhanehu'dan başka hiç kimse bilemez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer gaybı bilseydim ne yapardım? Hayırı arttırırdım. Bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Bilmediğini söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kapı kapanmıştır, bitmiştir. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem'e kapalıysa onun dışındakilere hayl hayl ederiz. Evet. Ancak o bazı resullerini o nerede geçiyor? Bu mu? O dediğin hadisi. E Ömer'e e, Ömer Kattar. E yok, ne biliyorsun? Ayette, ayette, ayette, ayette. Le'u kuntu a'lemul gaybe les tekstertu minel hayr. Eğer ben gaybi bilseydim hayırı, hayırda art, e, hayırı arttırırdım diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de. Orada ayet mi, hadis mi? Sula'nın sözümü mü Başka bir ayet de var ya, Yılmaz diyor ya, ben e, meleğin demiyorum, gaybın anahtarı da yanımda demiyorum, sizden ücret de istemiyorum diyor ya. Evet. Ben de ya, bu ayet, benim söylediğim. Nerede geçiyor? Bakarız ona inşallah. Evet. Ancak o bazı Resullerini bir hikmet ve maslahat dolayısıyla gaybından dilediği kadarına mutlallığı kılabilir. Onları bundan haberdar edebilir. Evet. allah Teala şöyle buyurmaktadır. O bilen bilendir. O kendi gaybına hiçbir kimseyi muttali kılmaz. Meğer ki beğenip seçtiği bir Resul olar. Evet bu ayet bak mesela. Hiç kimseyi ne yapmaz? Oku bir de orayı. O gaybi bilendir. O kendi gaybına hiç, hiçbir kimseyi muttali kılmaz. Meğer ki beğenip seçtiği bir Resul olar. Mesela bazen Allah Azze ve Celle birilerinin, <gülüyor> yani birilerinin sözlerini kıssa ederek kendi kelam eder. Onu bilmemiz lazım. Mesela bu böyle böyle böyle dedi gibilerinden. Anlatabiliyor muyum? Mesela Allah Azze ve Celle Kuranda diyor ki iāken abduy iāken Bak Allah Kuranda diyor ki yalnız sana ibaate der, yalnız sendeniz. Yani, yani bizim anlatmak istediğimizin kısasını yapmış orada Keramun. Bunu ayırt etmemiz lazım. Evet. Yani Allah'ın kendisini muttalil kılıp haberdar ettik ettiği kısmı dışında gayettan hiçbir şeyi bilemez. Buradaki Resul tabiri meleklerden de insanlardan da olan resulleri kapsar. Evet. Onlardan başkası da buna muttaliy olamaz. Çünkü allah Teala sadece Resulleri söz konusu etmiştir. Mesela en, en basit örnek Cibril hadisine bakın. Gaybın bir kısmından haber veriyor bir kısmından veremiyor Nebis-i çünkü, çünkü bir kısmı bildirilmiş bir kısmı bildirilmemiş. Mesela Cebrail geliyor saat ne zaman diyor. Sorulan sorandan daha iyi bilmez diyor. Ama alametlerini soruyor alametlerinin haber veriyor. Bak demek bir kısmı bildirilmiş bir kısmı bildirilmemiş. Evet. Resuller de insanlardan ve meleklerden olur. Evet. Gaybı bilmek iddiasında bulunmanın hükmü. Allah'ın ilgili ayette istisna ettiği kimseler dışında, gaybi herhangi bir yolla bildiği.